Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz Tohum Ağı adlı bir proje. UNDP Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı'nın finansal desteğiyle Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Tohum Emanetçileri Derneği tarafından yürütülen bir proje bu. Tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması tohum veri tabanı oluşturulması hedefi ve yapılan toplantılarda hep amaç aynı bir tohum ağı oluşturulması. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Konuklarımızla konuşacağız. Ee, Özge Gökçe kendisi biyolog, GEF Küçük Destek Programı program sorumlusu hoş geldiniz. Merhabalar. Ve Arif Şen siz de hoş geldiniz. Siz de bu projenin yani Türkiye'nin tarımsal bio çeşitliliğinin korunması için tohum ağı projesinin koordinatörüsünüz. Öncelikle Arif Bey ben sizinle başlamak istiyorum. Tohum ağı ne demek ve hangi tohumlardan oluşacak? Nasıl bir projedir bu? E, tohum ağı, Türkiye'deki mevcut biyoçeşitliğin korunması için kurulan bir ağ. E, buna ilgili birçok kurumu katmak ve bunlar arasındaki bir iletişim sağlamak için amaçladığımız bir ağ bu. E, aynı anda belli sorumluluklar e, şey yapan bir ağ. E, ve bunun çok pratik ayaklara da tohum ağının e, bu kurulan ilişkiler üzerinden oluşturulan tohum ambarları diye bir de şeyimiz var. Yani bunun pratik ayakları oluşturan şey içerisinde. Bu tohum ambarları da bölgesel sorumluluk üzerinden biçimlenen bir şey. Kendi bölgesindeki o biyoçeşitliliğin ve veri tabanını oluşturup bunun üzerinden e, Türkiye'de e, neyi nasıl koruyabiliriz? O ta, e, şeyin çıkarılması meselesi. Bir haritanın belki de ortaya e, çıkarılması. Evet yani bölgedeki geleneksel eski tohumların e, ortaya çıkarılarak kayıt altına alınması meselesi bir boyutuyla tohum ambarları aracılığıyla da. Sizin derneğinizin de ismi zaten biraz ipucu veriyor bu konuda. Tohum Emanetçileri Derneği adı altında bir derneği siz aynı zamanda evet. temsil ediyorsunuz bu proje kapsamında. Biraz bundan söz edelim. Ee, sadece tohum da değil yerel ürünleri korumak diye tarif ediyorsunuz biraz yaptığınız işi değil mi? Evet. Zaten yerel biyo korunması ve yerel kültürün korunması tohumun kendisindeki yani tohum biraz sembolik bir şey bir boyutuyla. Asıl onun içinde gizli olan e, kültürel birikimi e, ve onun yine içinde gizli olan o damak tadı ve benzeri şeylerin de bir bütünlükte olarak ve pratiğin bir bütünlükte olarak korunması üzerine kurulamıyoruz. Aslında böyle bir girişimin başlaması için bu konuda gidişatın pek iyi olmaması gerekiyor ki böyle bir girişime gerek duyulmuş olsun. Nasıl acaba şu anki manzara Türkiye'de? Ee, şu andaki manzara geçmişe göre bundan 3 yıl, 5 yıl önceye kadar çok daha iyi görüyorum. Çünkü e, şu anda e, mevcut tohum ağ içerisinde bulunan aktörler ee, genel olarak çok duyarlı, farkında ve bu işi yürütebilecek durumda. Ee, biz de çok yani umutlu değildik aslında baştan. Bu son iki yıldan bu yana Türkiye genelinde bir tohum ambarları zinciri oluşturduk. 33 tane tohum ambarımız var. Yani Ege, Marmara, Karadeniz ve Karadeniz'den doğru Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, e, Malatya ve e, Maraş'a kadar uzağın bir zincirde böyle bir şeyimiz var. Yani tohum var. E, bunların her birisi kendi bölgesindeki sorumluluk üzerinden. Yani, Durum aslında manzara o kadar da kötü değil Türkiye aslında, özelinde. Aslında e, STK arasının kötü değil. Yani ama mevcut bu şey açısından biraz problemli yani bizim birçok. Mi bu bahsediyor? tarafa biraz döneriz birazdan GDO genetiği değiştirilmiş organizmalar konusuna da bakarız sizinle beraber ama ben öncelikle bu noktada hemen Özge Hanıma dönmek istiyorum. Küresel Çevre Fonu ve işte bu projenin buluşması acaba nasıl gerçekleşti? Sizin hedeflerinizle emanetçilerin emanetçiler derneğinin hedefleri arasında nasıl bir ortaklık doğdu? Bunu biraz anlatır mısınız? Elbette Küresel Çevre Fonunun önceliklerinden bir tanesi biyolojik çeşitlilik korunması bu kapsamda Çalışmalardan bir tanesi tarımsal biyolojik çeşitliliğin korunması üzerine odaklanıyor. Türkiye bu açıdan çok önemli bir ülke. Türkiye bereketli hilalin de içinde olduğu bir bölgede olarak Türk dünyada kullanılan tahılların çok büyük bir kısmının ana vatanını oluşturuyor. Dolayısıyla da Türkiye'deki çeşitli yerel türlerin korunması, gıdayla ilişkilendirilebilecek yerel türlerin korunması aslında küresel anlamda bir gıda güvenliği sorununa bile çare olabilecek ölçüde önemli bir noktadan parmak basıyor. Dolayısıyla bu SGP açısından önemli bir noktaydı. Küresel Bizim... anlamda diyorsunuz çünkü herhalde pek çok ürünün, ana vatanının, pek çok tohumun aynı zamanda evet. ana vatanının Türkiye toprakları, Anadolu Elbette. toprakları olmasından yola çıkarak söylüyorsunuz. Bunun yanı sıra e, Türkiye'de anavatanı olmasa bile pek çok türün aslında yerel e, uyum sağlamış olma durumu da var. Bu kapsamda da yeni ve e, belki ticari olarak çok şu anda dikkat çekmeyen pek çok türün aslında biz varlığını sürdürdüğünü biliyoruz ülkemizde ve bunların da korunması gerektiğine inanıyoruz. Şu an e, Türkiye'de bir mevzuatla ilişkili e, bir kaygısı var e, tohum severlerin, ya da tohum emanetçilerinin diyebiliriz. Şu anda mevcut durumda yerli türlerin satışı ile ilgili bir sorun var. Herhangi bir tohumun satılabilmesi için bir sertifika sahibi olması gerekiyor ve yerel tohumların böyle bir sertifika sahibi olması mümkün değil. Dolayısıyla da süreç Burada içerisinde... mevzuat eksiğinden mi söz ediyoruz bu durumda? Mevzuatımız var, mevzuatın içerisinde yerel türlere dikkat eden bir hüküm yok. Dolayısıyla da onlar bir şekilde kenarda kalmış durumdalar. Bu bir risk oluşturuyor Türkiye ve dünya açısından çünkü bu türler gider, giderek daha az kullanılarak, daha az tercih edilerek yok olma riskine sahipler. Bu türlerin yok olmasıyla beraber o bölgedeki geleneksel üretim teknikleri yok oluyor. O üretim bilgisi yok oluyor hatta çeşitli bölgelerde kültürü yok oluyor. Peki Arif Bey neden yerel tohumları tercih etmiyor üreticiler bazı ürünler söz konusu olduğunda? Ee, e, neden tercih etmiyor? Biraz da pazarla ilişkin bir olgu bu. E, çünkü e, raf ömrüyle ilişkin bir olgu. E, eski bizim e, yerel çeşitlerimizin daha çok raf ömrü çok fazla yok. Yani mesela bir sebze konusunda böyle. İki e, yine e, hububat konusunda daha çok Teknolojik olarak çok mümkün değil. Şunun için e, eski hububatlar yani bizim buğdaylarımız çok uzun boylu olur. E, yeni teknoloji ise bu biçer döverlerde çok daha kısa boylu buğdayları tercih eder. Yüksek e, e, buğdayları biçemez onlar. Onun için pratik olarak bundan vazgeçiyor gittikçe şey. İki temel nokta bir pazar iki teknoloji. Bu, bu noktalardan bakıldığında üreticilerin bunun tercih etmesi biraz anlaşılır, görünebilir esasen. Evet. Peki şu var mı? Genetiği değiştirmiş organizmalara ilişkin Türkiye'de tohumlar konusunda acaba piyasanın durumu nedir? Şu anda gerçekten böyle bir sorunla karşı karşıyayın Peki ee, Şey olarak hukuk olarak böyle bir sorun yok. Yani Türkiye'de GDO'lu ürünlerin ekimi kesinlikle yasak. E, fakat bunun ötesinde, yani e, burada konumuz zaten GDO'nun ötesinde şöyle bir şey. Gerçekten endüstriyel tohumların kendisi bütünüyle müthiş de yeknesak. Yani tek tip. yani. Şunu şey. çok net söyleyebilir miyiz? Türkiye'de GDO'lu tohum yoktur. E, hukuki olarak böyle ifade ediliyor. Ama belki de uygulamada olabilir. Anlamda, Bunu bilemem. E, bir de tabii ki patent boyutu var işin. Biraz hukuki boyutu var değil mi? tohumların e, patentinin alınması ve dolayısıyla tarifi gerekiyor. Bu nasıl bir süreçtir acaba? E, bu şu, yani e, zaten mevcut e, bizim köy tohumlarını yasanın kendisinde tohum olarak sayılmıyor. Gen kaynağı olarak sayılıyor. Tohumluk olabilmesi için tarif edilmesi lazım. Yani farklı olması lazım, yeknesak olması lazım, durulmuş olması lazım. Yani zaman ve mekan içerisinde e, bir yeknesaklık söz konusu. Yani zaman içerisinde bu beş yıl aynı biçimde ürün verecek, ee, aynı biçimde olacak. Ee, mekan içerisindeyse hepsi aynı boyda olacak, aynı zamanda ürün verecek. Ee, bu tarif edilen bir şeydir. Tarif edilen bir şey de daha çok e, bunun yeni böyle çeşitler yaratmadığı için, kendisine farklılıklar yaratmadığı için e, çok daha gen havuzu şey yapılmış oluyor yani daraltılmış oluyor. Aslında bizim köy çeşitlerinin gen havuzu daha geniş, daha zengin. Ee, onun içinde de bu tarif edilemiyor sürekli değiştiği için. Onun için tarif edilemeyen şeylere patent ya da şey almak bu mümkün olmuyor, ancak tarif edilebilir, ticari bir değeri olan şeye patent alınabilir. Tekrar altını çizmek gerekirse sadece tohum değil burada söz konusu olan çıkış noktamız tohum olsa da veya tohum emanetçileri sizler olsanız da yerel ürünlerin, yerel tatların korunması, muhafaza edilmesi, tanımlanması, tohum ıslahı gibi pek çok alt başlığı var. Tohumağı.org diye bir siteniz var. İsteyenler buradan pek çok detaya ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Konuklarımı bir kez daha hatırlatmam gerekirse Arif Şendi ilk konuğumuz Emanetçiler Derneği'nden ve Özge Gökçe Gev Küçük Destek Programı program sorumlusu ve böylece Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye temsilciliğinin hazırladığı Yeni Ufuklar programının da sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo ile stüdyosunda hazırladık. Programımızı FM bandında ve internette açık radyodan, yayınlarımızdaki üniversite radyolarından podcast formatında iTunes üzerinden, UNDPorg.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanacağımız UNDP Türkiye. Hoşça kalın.